FİZAN EKSPRESİ Farsi Dünyanın Müziği Hazırlayan ve sunan... Milat Bülent Kılıç. Selam ver dostane Ez Açık Radyo, programı Fizan Ekspresi Ramiş Nevit. Milat Bülent Kılıç'tı. Programın yayınlanmadığı bu iki haftalık dönemde Akbelen'de e, ağaç katliamı devam ediyordu. E, elbette bu ilk değil ve öyle gözüküyor ki eee sonuncuda olmayacak. Doğaya, ormanlarına, ağaçlarına sahip çıkmak isteyen insanlar bir yıl şiddetle karşılaşıyor. Bir yıl şiddetle yıldırılmaya çalışılıyor. Üstelik Türkiye'de son derece kolayca yapıla geldiği üzere hemen teröristlikle birilerinin maaş, maşası olmakla suçlanıyorlar. İlgilisi süreci zaten biliyor ve yakından izliyor. Bu nedenle ben Akbelen'de yaşananlar üzerinde uzunca durmak niyetinde değilim. Ama bugünkü programı bir dikkat çekme ya da bir dayanışma programı olarak görmenizi de rica ediyorum. E, bu nedenle de İran müziğinden ve değişik e, türlerden ağaçla, e, yaprakla, ormanla ilgili şarkılar seçmeye çalıştım. E, kuşkusuz bunların e, belki de tamamında e, ağaçta, yaprakta, ormanda bir sembol ya da e, bir metaforun övesi niteliğinde. Ama olsun diyorum çünkü herhangi bir dilde bir doğa katliamını anlatan zaten çok fazla şarkı bulabileceğimizi sanmıyorum. İlk şarkımız İran'ın son 45-50 yılının en önemli pop müziği sanatçılarından olan Ebi'den olacak. Onun Dreht yani ağaç adlı şarkısını dinleyeceğiz. Şarkının bir bölümü ise kabaca şöyle. Büyük bir çölün tenhalığında sonsuz bir gecenin ürpertisi içinde Kara gövdeli, ulu bir ağaç. Gövdesindeki yaralar, Yalnızca balta yaraları. Ne ortasında ok saplı bir kalp işareti, Ne de bir ad yazılı. Dallarıysa kuşlarla dolu. Ayakta kalabilen son yeşil ağaç bu. Göç yolunda nice kuş yeşilliğine konuk olduğunun, Nice yolcu onun şemsiyesinin altında attı yorgunluğunu. Ta ki bir gün sen, Şık bir heybeyle gelene kadar, zinde ve çevik. Ne bir yeşillik vardı yanında, ne bir ayna, ne de su. Bir balta vardı yanında. O mağrur ulu ağaç benim. Başı güneşe değen o ulu ağaç benim, benim. Vur baltanı, daha sert vur, sondar beni, daha sert vur. Geldiğimiz noktada yani insanlığın geldiği noktada emek hareketi, sınıf mücadelesi ve çevre mücadelesi kimi cınız çabalara rağmen neredeyse bütünüyle ayrışmış durumda. E, elbette bu söylem ya da teori düzeyinde bir ayrışma değil ama fiili bir ayrışma. E, dolayısıyla olup bitene baktığımızda bu iki alanın kompartmanitizasyonunun doğurduğu kimi sakıncalar var. Bunları Fark edebilir hale geliyoruz. Bana öyle geliyor ki gerçek ve kuşatıcı bir mücadele ancak bu bölünmenin ortadan kaldırılmasıyla ortaya çıkabilecek. Aksi halde ise kazanan hep emek ve doğa düşmanlığı olacak. Moçteba Asgar'nin Hamuş Müzik grubuyla Hamuş Müzik Grubu'yla çıkardığı Seherhani adlı albümde yer alan Zerbiye Rehseberg Yaprağın Dansı adlı İran klasik müziği türündeki parçayla devam ediyoruz. E, yaprağın çalgısıyla dans ediyorum. Güneş güneşin gülümseyişinden önce diye başlıyor şarkı. İran halkı e, çok ciddi zamlarla, pahalılıkla, yetersiz maaşlarla, e, elektrik ve su kesintileriyle ve genel olarak susuzlukla boğuşmaya devam ediyor. E, zaman zaman kimi kentlerde çatışmalar ya da eylemler oluyor. E, Ahlak polisi devriyesi ise yeniden sokaklara dönmüş durumda. E, zaman zaman e, özellikle e, İslami örtünme tarzına uymayan kadınları bu devriyeler e, döve döve gözaltına alıyorlar. Ama kadınlar e, en çok da kadınlar e, direniyorlar. Çünkü en büyük zorbalık onlara karşı e, söz konusu oluyor. Baskıyı en fazla onlar hissediyorlar. Öte yandan olası bir ayaklanmada belirgin tonlardan biri de emekle ilgili olacak diye düşünüyorum. Çünkü pahalılık ve yoksulluk gerçekten insanları tüketiyor. En çok da sıradan insanları. Yani düşük maaşla çalışanları, güvencesiz işlerde 3-5 kuruş kazananları ve emeklileri. İran bir süredir görece durgun durumda ama şimdiden... Geçen yıl ölümü olaylarının başlamasına gerekçe olan Mehsa Eminliği'nin katledilişinin birinci yıl döneminde, yani Eylül ayının ortasında acaba ne tür bir eylem yapalım diye konuşulmaya başlandı. E, bu eylemler tasarlanmaya başlandı. E, elbette bu işler öyle bir takvime göre düzenlenemez e, ama yeni bir ayaklanma süreci o günlerde de başlıyor olabilir. Buna da hazır olalım. E, hafta içinde ise Tebriz ve Sakkez gibi birkaç kentte aynı anda hem elektrik hem de sular kesildiği için e, halk sokaklara döküldü. E, elbette evlerde yaşananlar korkunç ama bir yandan da er türlü ticari etkinlik ve üretim de durmuş oldu. E, i̇nsanlar ise kavurucu sıcaklarda e, elektriksiz ve susuz kaldıkları için çıldırmanın eşeğindeler. Şehram Nazeri'nin Berg Rizan yani yaprak dökümü adlı çok güzel bir parçasıyla devam ediyoruz. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi iki haftada bir cumartesi günleri saat 15'te yayınlanıyor. Fizan Ekspresi kıyımlardan, savaşlardan, iç savaşlardan yasaklardan ve zulümlerden sağ çıkmış müzikleri dinletmeye çalışıyor. Onları tanıtmaya, onları kurtarmaya ve onlara can katmaya çalışıyor. E, eskilerden bir müzisyenin İrec Mehdiyan'ın Berge Zerd, Sarı Yaprak adlı parçasıyla devam ediyoruz. Size epey bir zaman önce, yıllar önce e, ikisini dinlettiğim üç parçayı ardarda dinletmek istiyorum şimdi. Ee, parça bazen bida de zaman, zamanın zulmü, zamanın acımasızlığı diye adlandırıldığı gibi berrehe berge hezan, yani yolda kuru sararmış bir yaprak gördüm diye de adlandırılabiliyor. Ee, şimdi aynı şarkının üç ayrı versiyonunu dinleyeceğiz. Ee, sıkılmayacağınızı sanıyorum çünkü üç parçada gerçekten bambaşka parçalar olmuşlar. Evet ilkini benim 20. yüzyıl İran klasik sanat müziğinin en büyük ve en yetenekli kadın sanatçısı diye kabul ettiğim Üstad Merzi'ye seslendiriyor. İkincisini ise gerçekten nitelikli bir sanatçı olan İreç Bestami artık ne yazık ki bu iki sanatçı da yaşamıyor. Ama müzikleri, sesleri ve anıları yaşıyorlar bizimle. Üçüncü parça ise Palet müzik grubuna ait. Bu kadar bilinen, bu kadar sevilen bir şarkıyı alıp böyle bir formata sokmak bence bir cesaret işi. E, fakat palet bu üstlendiği e, riskin karşılığını veriyor, işin hakkını veriyor diye düşünüyorum. Şarkı ise şöyle başlıyor. Yolda sararmış bir yaprak gördüm. Zamanın acımasızlığıyla perişan. Ayrı düşmüş dalından. Diyor. Dinliyoruz. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi iki haftada bir, Cumartesi günleri saat 15'te yayınlanıyor. 2005 yılında bir Nisan ayında Şiraz'a gitmiştim. Ee, giderken de İsveç'te yaşayan İranlı bir şair, yaşayan önemli romancılardan birinin telefon numarasını vermişti bana. Ve gidince onunla tanış demişti. Ee, Oraya gittim, aradım. O romancı arkadaş gelip beni otelimden aldı ve senden bir dostuma söz ettim. O da ikimizi evine davet etti dedi ve şimdi oraya gideceğiz dedi. Gittiğimiz ev şair, tiyatrocu, eleştirmen, akademisyen Şapur Corkes'in eviydi. Evde başkaları da vardı ve Nisan ayı olmasına karşın hava bizdeki Ağustos sıcağı gibiydi. E, fakat ortamın sıcaklığı geceye bir e, serindik ve yumuşaklık katmıştı. Corkes e, ısrarımıza dayanamayıp defterini getirdi ve e, o günlerde yazdığı son şiiri okudu. E, o gece genç bir arkadaş da tambur çalmıştı. E, sonra ayrıldık ve bir daha bir temasımız olmadı. E, ne Şapur Corkes ile ne de öteki romancı arkadaşlar. Ee, ülkedeki İranlıların özellikle fişlenmiş İranlıların pek çoğu gibi onlar da e, kaygılanmış korkmuş, tedirgin olmuş olabilirlerdi ve ben de bu yüzden zorlamamıştım. Ee, Şapur Corkes devrimden sonra üniversiteden atılmıştı. Ee, Ermenistan'a giden 40 yazarla dolu o ünlü otobüste ölümün eşiğinden dönenler arasındaydı. Ee, Nima Yuşic ve Sadık Hidayet hakkındaki incelemeleri e, aradan 30 yıl, 30 küsür yıl geçmesine karşın halen saygın ve önemli kitaplar arasında duruyor. E, ama Corkes'in en çok İran şiirinin kurtuluşu için e, İrfan'ın hükünü sırtından atması gerektiği yönündeki görüşü yer etmiş bende. E, bana kalırsa Şapur Corkes'in bu görüşü e, İran müziği için de geçerli. Yani Şapur Corkeş gün görmeden kafesteki bir kuş gibi birkaç hafta önce Şiraz'da öldü. Ve bu nedenle bu parçayı onun anısına çalmak istiyorum ben. Dersaye-i Serv, Servi'nin gölgesinde adlı sözsüz bir parça bu. E, Sentru ile Puy'a Muhammedi ve Tonbeki ile Arjen Kamkar icra ediyor Eskilerden bir şarkıyla bu programı da kapatör olacağız. Bir zamanların en gözde müzisyenlerinden olan Puran'ın seslendireceği Tek Dirakti, Tek Ağaçlık yani tek ağaç olmak, tek bir ağaç gibi olmak adlı bu parçanın bestesi ise Abbas Şahpuri'ye ait. Tek Ağaçlık Karabaht'ım çölün sessizliğinde çığlığın boğulduğu gırtlağımda. Tek Ağaçlık Çaresizlik, arzular rovası mezar oldu sonunda arzularıma. Kuru ve verimsizim, peki meyvelerim nerede? Ne oldu, nerede tazeliyim, yapraklarım ve yeşilliyim diyor şarkı. Yapımda emeği geçen arkadaşlarıma ve programın destekçilerine çok teşekkür ediyorum. Ta Berna Diğer, Golo, Gonzar Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.